Tarih Kainat Muhammed Mustafa sallallahu te'alâ aleyhi ve sellem Efendimiz'in ziyuhu tayyidelerine, âmine asfamına, bütün peygamberân-ı uzâli eyliyâ-i kirâm, mü'min-i îmînât, müslüm-i müslümât, Subhana be Taala yuqati minna haqqi tahaliban menubul kemal. Tağlar <gülüyor> başında kalmış fakile yeksanmış işaret olan diye başı var tabına bir fatihah için gönül diken. Kimler vardırım kendimle bu mana. Subhanallahi Sadece bizimle birlikte olmak istiyoruz. Allah'ın Rabbı olan Rabbimiz, Allah'ın Rabbı olan Rabbimiz. Sadece bizimle birlikte Allah'ın fulgân-ı ilâiyyâsı'nda Fezekkir fe inne zikrâ tenfeul mü'minîn Ya Muhammed, Habibim Ahmed, Rasûlüm Ya Muhammed Fezekkir fe inne zikrâ tenfeul mü'minîn Sen var nasihat et, mü'min olanlara menfaat verir Kalplerini uyandırır, nasıl ki lisanda yağmur yağar, Mayıs'ta yağmur yağar, ölü yerler ehya olduğu gibi bazı ı nasihatla da ölü olur. Eddinun nasiha, eddinun nasiha, böyle üç defa buyuruyorlar, din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır. İn nasihatla kuvvetleşir. İn nasihatla kuvvetleşir. İn nasihatla kuvvetleşir, kuvvetleşir. buyuruyor. Nasıl kuvvetleşir? Efendimiz şöyle haber ver, Nasıl kuvvetleşir? Dinimiz, imanımız. Estağfurullah, bismillah. İnnel mu'minu hune'llezine izâ zikra'llâhi vecilet kulubuhum. Halik-i Zülcelal, şurayı en fazladan bu ayet içeriyle hafızlarımız var, bilinler. Hakk'a mümin olanları, allah Teala Hazretler haber veriyor. Hakk'a mümin olanlar, Allah zikredildi mi? Allah'ın zikrinden, kalpleri haşyatullah'tan titrer. Eccilalanır kalplerinin içi, kalaylanır, kal kalpler, nura karb olur. İyi dinleyelim. Nura karb olur. Eydatüliyet aleyhim ayetühü zâdetüm imâne. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, okunduğu zaman, imanlar artar. Ne kadar artar? sıttık alzam Ağzam Efendimiz'in radıyallahu Teala an, Efendimiz'in imanıyla diyor, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, zamanında ki gün sahabenin ve ondan sonra gelecek kutlu cihanların, fevsil azamların, kutlu ula'ların, üçlerin, yedilerin, kıtların, binlerin, on binlerin, hala rivayetin yüz yirmi dört bin peygamberin adedince evliya var dünyada. Yani o kadar evliya var diyor musun sakın yanat kopar gider. Yani i̇çimizde kim bilir kaç tane evliya var. Bizim hürmetimize konuşuluyor bunlar. Elhamdülillah. <gülüyor> Onların da kıyamete, haşla kadar yani ahire, ahirete gidene kadar ne kadar mühbil ölecek, e, kalacaksa hepsinin imanını terazının bir gözüne koysan, Ebu Bekir Sıfı Allahu Anh ve imanını bir terazının bir göbün, gözüne koysan, Ebu Bekir'in imanı ağır gelirdi diyor Peygamberimiz. İsa bir kıyamete Hatta, ne kadar insanın imanından onun imanı ağır geliyor. İşte bizim yolumuz sıktık yolu. O yoldan giriyor Peygamberimize yetişmenin için. Yani ben şöyle acıp Kulaşar güzel haber verdi. Hatırımızda kalsın. Teipa alınıyorsa teipa alsın. Varış yeriye gittiler. Biliniz hicrette. Yani Medine-i hicret hicretlerken cebeli i Sevir'e gittiler. Cebeli i Sevir, e Cebel -i Sevir <gülüyor> tarafında. <gülüyor> Müstazımız yazmış kalemleriyle Cebel-i Sevir'e çıktığında Cidde'deki deniz gözüküyor. O kadar yokuş yere. Bir ümüne geçiyor, bir arkasından geçiyor. Bir... Ne oluyor yansıttık dedi. Önünden bir hayvan, canavar filan gelir, kurt ne gelir, aslan ne gelir, yırtar mı diye korktum. Yerinden kafirleri çınadık geldik ve ceallâ ce min beyni eydihim setten ve min halbihim setten ve aşeyne ünfe ünne dedik. Toplağı saçtık kafalarında, şeytan da içlerinde bayıldılar <gülüyor> kaldılar. Üstlerinin üst, üstler, üstler, üstler, üstler, üstler, üstler, başlarını çınmayarak geçtik. Uyanırlar da acaba yetişiller de bizi o ben gemiden korkmuyorum. Arkaya geçtiğimde ilk kılıcı bana vursunlar diye yine geçtiğimde ilk hayvan beni parçalasın diye. Her ikisinden de korkma. Biz iki üçüncümüz Allah. Kıvercin yüzü müslahı verdi, şeytan orayı sürdü geldi, burada dedi, burada değil, şu örümcekler kopmaz mıyım dedi, sabahları emir verdi Allah, örüm orayı, ördü, ona diyor kustalarla böyle çelik gemir gibi diyor, bir kılını koparamazlardı o e, örümceğin ördüğü o hafif şeyler çelik kesildi. Ey zulüp diye indi taş. Işte e, Göğecenin bir diz dizleri cil gökülmez miydi buraya girsaydı dedi. Of, o fırat ağiyecekti, kalktılar şıbanın. <gülüyor> "Ben bilemiyorum." dedi. "Ya Resulallah." diyor kafalarına, aldı, e, eğdi, "Selâ da bahseler, bizi görürler de diyor. Göremezler. Kafalarına Allah yerleştirmez onları." Diyor. Tabi var, arka arkalarından geldi, al yere dedi, aldı. Yeniden düşmanlar verirdi, tekrar aldı dedi, yine aldı. Ma aleykümselam. Merhabalar. Sultanımız Acaba diyor, bütün Mekke halkı Peygamberimizin ardına kutsaydı Durt yer deyince durmaz mıydı? Durtar. Hepsinin ayakları yerlere gömülürdü, atları gömülürdü. Böyleyken ne diye böyle tertib aldı? Efendimiz buyurdular. Hadisani Sultanımız buyurdular. Ümmetine tedbir almak sünnet olsun diye yaptım. Ben doğru çıkıp gider giderdim Medine'ye, kimse bana kesalüt edemezdi. Lakin ahir vakitte kalan ümmetlerin siyaseti bozmasınlar, siyasetle hareket etsinler. Sultanımız yaşadı gitti, beş kişiden fazla almadı evine altıncıyı almadı, cemiyet olurdu. Bize belletti o büyük inkılabın, inkılabın içinde Geçten fazla bir bilmenin hepinizi tatladılar, bizi tatlamadılar, salmadılar, bulamıyor diyorlar. Bu bir yedeceniyet yani. yok. Onun için siyaset sünnet oldu arkadaşlar. Siyasetle hareket edelim inşallah. Sıraya başlıyorum şimdi. Hale İbrahim Efendi adhan mezleti e'zafun faglim fana. İbrahim'i bin'i Ethem Kuddisesi Rahul Aziz menatıbına girsek tükenmez, bitmez, Allah şefaatine nail etsin. Şu sözlerine dikkat edelim. İbrahim bin'i Ethem Kuddisesi Rahul Aziz buyurdu ki, bana biraz misafir geldi. Biz de misafir geldiğimiz için bize biraz misafirler geldi. Misafir bir eve geldin mi, o evin günahı mahvolurmuş, o evin rızgı daşarmış, o evinde hastalık ve sahiplerini alır götürmüş gelen bizden Teala, misafirler hiç sorsunmayanız hiç biliniz. Bilhassa e, konyallar misafirden çok sevenler, biz de onları severek son ömrüm geldi. Yine bir görün arkadaşlar mı diye Allah razı olsun. Canım burayı çekiyor duruyor. Misafirler geldi. Ebdallün takûl te bir vasiyetin hatta akat ta'ala teala Hallerinden onların ebdallardan olduğunu, büyüklerden olduğunu gördüm. ...biraz misafirler geldi, onlar büyük adamları. Hemen bunu fırsat bilerek, ne olur bana biraz vasiyet buyurun da... ...ben de sizin gibi Allah'tan korkar olayım derim. İttida eder nereden olayım derim. Bana biraz vasiyetler yapın, onu fırsat bildim diyor yedilermiş gelenler bize biraz vasiyet ettiği rica ettim. Vasiyetinden de Allah'tan korkanlardan oluyor. Ne olur Allah'tan korkunca da Allah'tan korkan cehenneme gitmesek cennete girecek. Bunu haber biliyordum. aklıma yine geldi. Estağfirullah, Bismillah. El yevme nah Olgun günde herkes kendi kusurunu saklayacak, hayır yarabbim ben bir şey yapmadım, benim buraya divan diktiler ve hiç suçum sunum yok. Vurun ağzına diyor Allah. Ağzı dili dursun. Her ağzası haber getin kendi suçunu, günahını deyince gözü ötüp bile elinin namusuna baktı ya Din diyor ki benim benimle sakibet söyledi. Kulak diyor ki benim televizyon kurdu böyle o oynayanları, bağıranları, fahişeleri gibi haşa dinledi. Kulağımı benim oralara sarf etti. Elim, Sınır çaldı, ayağım kahveye gitti. Hey ağza kendi kusurunu söyle ve diye söylediniz dedi. Siz yanmayacak mısınız benimle, ben sakladım da. Allah söyle deyince, bahşa dese söylerdi. Efendimiz dedi, ne öyle bizi kendimiz söylüyor zannediyorsun dedi. Şimdi kulum, şimdi kulum evimden şahit oldu hırsızlığına, saklayacak bir yerin kaldı mı, Almadı yani. Gözünün şipriğinden bir tezihid çıktı böyle, ben de yarabbim lehine şahidim. Onlar aleyhine şahitin etti, ben de dehine şahidim. Dinlemi mi söyle, kıl kulum, söyle. Bir gün şafa'la bak. Bu inanma hakkı gitti. <gülüyor> vardı, var, <Tesliğini> eline aldı. <gülüyor> Senden korkusundan azim. estağfurullah ala azim, estağfur ala azim. Birikir içerisine bir korku geldi ve bir yeri doldu. Ağlayamadı, dışarıya yaş çıkmadı ama. Bana derdi o ya, senden korkmanın, korktuğumdan için da ağlayamadı. Bu kula bana derdi, derdi kulun ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Her şeyi biliyorum ben. Ve ve ma'kun ilime kül kül. Bir değilseniz ben oradayım diyor Allah. Derdi sana, Şahidim e, ki senden korkusundan ağlayacaktı. Anlayamadı, bana dedi. Sana dediği için benim korkumdan o yaş, oğlunu, aklı mağfiret ettim, haydi cennete. Dözyaşın ne, ne zannediyorsun sen yalnız şafağla? Bak, kalk, otur, boynu hatta büyük. Dövlerimden diyor ki, yavrum eğer elimden gelirse, ben sana yalvarıyorum bak, kısımla. gözyaşı gözyaşı gözyaşı gözyaşı kalarmı içe dolu Necat köprüsü kurtulda köprüsü gözyaşı ee, havalı koy zilalam celle celalu rahmetleri <gülüyor> yani o şeytan tayyih sanları cehenneme bir perde ardından götürüyor gönderiyor yanıyorlar gibriil <gülüyor> emîn Varmış müminler de günahkarlar, bir kadah su iletmiş, o cehenneme böyle serpince hafiflemiş, hamam gibi olmuş cehennem. Ne oldu, bu su niye Şimdi sindiriler, bu su Allah korkusundan ağlayanların gözünün yaşını gerektirdi diyor Cebrail aleyhisselam. Şimdi o gözlerin yaşını serpince akasiyi teşkilendir hale getirdiler. Lakin vücutlarınız yanmış, kılçul yanar gibi görünmüş. Ya Muhammed dedi, ben Muhammed değilim, 70.000 defa yenidim çıktın Peygamber'e de şahsım ona dönmüş dedi. Ben Muhammed'in de değilim, ben size gelsin ve de kurtarsın dedi ve doğru uçtu fidevş Ala cennetinde makamında Muhammed Mustafa oturuyor, hepimizi varıp gider bir elini öpüp ziyaretini yapmayı nasip Ya Rabbi. O da içinden en kıymetlisi, yani görmeden 1400 sene sonra gelip de sahabelerimin günü gibi bena muhabbeti olan ümmetimin anından öperim diye, anlılarından öpüyoruz, iyi sahabılarım, bize Allah çok mükafat veriyor, giremeyeceğim, ne yapayım, kusteyyumuz, koyarım beni Allah'a sıra, koyardı efendim, sen serbestsin, şimdi konuş. Ey sahadelerim, imanda, kimin imanına taakkuk edersiniz? Yarabbi, peygamberlerin imanına, onlar nasıl iman etmez? Onlar Cebrail'i görüyor, vahiy alıyor, onlar iman etmeye de kim edecek? Kimin imanına taaccüp edersiniz? Kimin imanına? Ya Rabbi, meleklerin imanına, meleklerin arasından cebbi geliyor. Onlar iman etmeye de kim edecek? Kimin imanına taaccüp edersiniz? Sahabelerin imanına, bir Ebu Bekir, <gülüyor> radıyallahu an efendimizin imanı cenni insanın imandan ağır gelecek buyurdum. Onların imanına taakçip ederek, yok onlar Cebrail'in geldiğini görüyor, kanadının cüzültüsünü duyuyor. Muhammed'lerini açıktan gördüler, ağzından duydular her şeyleri. Onların imanına taakçip edilmez. Kim imanına taakçip edesini söyle bakayım, bilemedik ya Rabbi. Benden Elif lam mim ashabul mesne. Elif lam mim zalikal kitabu la raybe fihi hudal lil mustaqimin alladene yu'minun bil gaybi wa la raybe innehu 1400 sene 1400 sene sonra gelen ümmetim yok mu o onlar Allah'ı görmüş gibi Muhammed'i görmüş gibi cenneti cehennemi görmüş gibi iman ettiler. Ben onların imanına teakkip ederim ve anlılarımdan yöpeceğim onların buyurdu. <gülüyor> kıymetimizi dilerim, Allah aşkına kıymetimizi Ya, Ondan sonra şuraya devam edeyim. İbrahim'i bin Ethem Kuddusa Sirrahul Hazize, biraz misafirler geldi onların büyüklerden olduğunu, ebdallardan olduğunu bildim. bana biraz vasiyetler edin, derin. Onlar da şöyle vasiyettir, Fatalu, Nusika, Misadat-ı eşya. Onlar da sana yedi şeyi tevse ediyoruz, beni dinlen, dedim. Yedi şeyi vasiyet ediyorum size, beni dinlen, ey Allah'ım. Ne onlar efendim, dediler? En evvelü men kesu ve kelamuhu vele tatmâ fîhî yakvası'l kalbî. Kaşı ibarelerini okumarak kendime okur, hem kendimi yoruma, hem de bize kolayca tutarsın dedi. Peki, sizin sözünüzü tutayım. Evet. Herkibin faidesiz, faidesiz kelamı çok olursa, onda kalp o yamıklılığını iyip Haydesiz söz söylüyor, mala yani söylüyor, mala yani hiçbir şeye yaramaz. Asker'e şöyle gittim, orada böyle okursu şöyle okur, bunları konuşmaz diyor, mala yani bu, mala yani büyük günahlar, büyük künahlar, Bismillahirrahmanirrahim, şöyle mahvolur gider, lakin o gurup için yok mu? Bu karakter işi şey değil dedin. Şimdi dedi babam e, 40-50 rene sığara içiyorsun. 40-50 rene amel defterinin içine baş atıyorsun. Ama büyük günah. Büyük günah. Şefa atili ehl-i tebairinin ünneti. Günahına tövbe-i nasuhla tövbe denen, e, e, irenen, edenlere sefa giderim, buyuruyor Peygamberimiz Muhammed Mustafa. Oca günahlar çövbe ile güçlülür, affolur, mağfiret olur, güçlük günahı işleyi işleyi büyürür. Bizim Kara Müslü Hocamız kitapsız bağız veren dilemadan sordum, efendim bu sigarayı içen adamlar, Acaba günahkar oluyorlar mı? Evet diyorum dedi. Çünkü mislekle ağzını yıkamak sünneti müekkede olduğundan onun yerini hadis ediyorlar, pis ediyorlar, kokuluyorlar da sarımsak, soğan yiyen canınca <gülüyor> gelmesin o ağzından geçene kadar da sigara içerin yanında oturursan durabiliyor mu kardeşim? Bizim meslekimizde tek yok. Dişçi babamızın kevsiyası öyle olmuş, Yahya'lı Hasan efendi kardeşimiz sığara içenlere bile mukaddim edersi vermiyormuş ki elini ayağını öptüğüm, şefaatli umduğum İşçi babamız böyle haber vermiş de gitmiş size. Mevlana Celalettin-i Huni Kut-i Rahu'l-Aziz Allah sefatını nâil etti ya Rabbi. Her zaman konuşmuyordum. Gel ki kendiniz oluyor, onun için bunu da verdiler dilime, onu da konuşayım. Orada Hacı Qâbdun efendi, sekiz yüz talebeye ders okunuyor, lakin su arayı... ...de içiyor. Efendim, Konya'dan Mevlana Celalettin Rumi hazretleri... ...külle müslikün haramın diye bu su içmeyi yasaklamış. Nasıl şey olabilir? Nerede görmüş? Hangi ayet diyor? Hangi hadis diyor? O da bahane bilmiyor. Diyor ki, Qatar kesinla binerim bir O ne var ne yapıyor diye sordum ben. Hatırlamam, yanındakiler Hindistan'da ya geliyorlar. 10 de vakte <gülüyor> namaz kılduktan sonra demiş ki ben şu oraya gireyim hazret bu koca bile gelip de gönlümü kırmasın helak olur. Velilerin kalbini kıranın dil gemini kırarım diyor Allah. Velilerin, velilerin gönlünü kıranın dil gemini kırarım. Yani Allahu Teala azazlarla, benimle zihad etmiş gibi günahkar olur. Onun için, biz gelçe kırar dedi. Böyle gireyim de, sen yarın kuşlukla çıtırın, görüşürüz inşallah demin. Buraya girdi, kafya gelmiş, çatal kafya. tak tak tak tak tak tak! Koca neredesin? Hocam, bir intihar etti, Betül Efe'nin İzzet Efe, Efe, böyle gelirdi. Şimdi kartının diline hafif çeken, Kadiraz'a girelim, ilgidirim diye. Yani Kadiraz'ın hedebi, Kur'an-ı Kerim'de, ...Savkımızı Resulullah'ın savkından yukarı geçmeyin diye... <gülüyor> ...Sıttırıza Azam Efendimiz konuşur sana... ...uyamazdın, ne diyorsun ya Sıttırıza... ...gerti sözümden... ...benim sözlüyüsek olur mu? <gülüyor> ...mahkar <gülüyor> olurum diye... ...karikattaki edeb bu, büyüğün yanda... ...hafif konuşulur. Daima hafif konuşur. Var bizim yavrulara bak! Ondan sonra... ...buyum efendim... Kalebilere tembih etmiş, Koltuğuna girin, Kurama çıkarın, ee, Sıvara içer o atasını verin. Birinin sokranmasını, Büyük bir alim bu gelen, Büyük bir alim, İnşallah o işten kurtarır bunu, Hürmet edin diye, ee, tuttular, koltuğuna girdiler. Şimdi hani Mevlana, efendim, Onun padişah gelse takı çıkmaz, Şimdi o halvethanesine girdi. Kusura kalmayın, hıfırımsız. La <gülüyor> havle ve la kuvvete illa billah demiş, keseye çıkarmış, bir sığara sarmış, kocaman, kalın, bağırmak gibi. Ataş getirmişler, diyormuşlar. <gülüyor> Canı sıktı Açam olmuş, yaksıyla kızmış. Yatmış, demek yarın görüşeceğiz. Ya bakalım da yarın bu bugün bu zor işim belli olmaz demişler. Yatırmışlar. ...sus vermiyorlarmış, ah mahlura işte, sus ver ayısını sen, ne olur olur tekkeyi kokurtmasana diyorlar ama kendime diyemiyorlarmış. Efendileri öyle emretmiştir. <gülüyor> i̇lk uykuda, ilk uykuda Mevlana Celalettine Hûmî Kuddisesi Rahu'l-Azîs Üstaz'ın memleketine gel, seni <gülüyor> mahrum göndermiştir. Ben sizin ayaklarınızın bastığı yerin o, o, kölesiyim, kurbanıyım, kurbanınız olayım Beni mahrum göndermeyin buradan. Ee, Bonya'nın dervişleri, kardeşleri, Allah rızası bu günahkarı duadan unutmayın. Ben sizin hepinize, ya Rabbi bunların hepsi rızanı bulsun, imanla ölçün diye dua ediyorum. Her şabat şey burada, şu an geliyor buralara, inşallah dağılıyor hepinize, siz de bana dua edin. Ondan sonra bir Beytullah'a girerken ayağım böyle e, bir metre gibi yukarıda kaldı, alımatsam düşeceğim. Merve yani Beytullah'ın ruhaniyeti beni kaldırmış böyle. Oymuş, geldi tuttu, delil elimden. Uyumuş diye yani Beytullah işte burada. Ben de tut diyorum, iyi tut dedim, tuttu. Sürünü sürünü beytullah, ne al varayım, bu sürünle, bu sürünle diyorum, ağlayıyorum. Bir de burada, Sarı Hacı Mümmet amca, hadi Mevlana'ya götüreyim seni dedi. Haberimizin evi hep aldık. Kapıdan, birinci kapıdan girdik, şu dıştan ikinci kapıya varınca... <gülüyor> bu, bu, bu, Siz bir işinizde hayretle kalır, taatçı bilerseniz... ...kubur ehlinden, gadil ehli ehliasından istihanet, yardım talep edin, varın da... ...Yâ Rabbi, huzah bir şehrin, hürmetine zelâf ettin. Ne dua onun yanında kabul edin. Sederim buraya mana verirken... ...İzâ tahayyersin fil umur, festahînû min ehlil kubur, ...yani... ...vücutlarını kabir etmiş yeryüzünde duran... bu kable ente mutu olan evliyalardan... ...işte yardım talep eden hem ahirete hem dünyaya ait... ...bu hadisi şerif. Onun için kardeşim... ...böyle bizi Mevlanamız huzuruna iletmeli... ...göbeleri arkası arkasına yuvarlayın... ...Estağfurullah, Lazım, Yarabbi... Yani niye kabul etmiyoruz böyle bozkırların, şu uzak bir ayağım kulağa kalkmış gibi olduk. Baktım ayağım yerde, yani yürüyemiyor. Yanından sürüyü sürüyü götürdüler.